Merhaba. İstanbul'da 30 Mayıs'ta başlayan nükleer santraller zirvesinde Greenpeace'in eylemleri vardı. Çevreci örgüt zirvenin yapıldığı binaya pankartlar astı. Zirvedeki broşürler nükleer karşıtı notlarla değiştirildi. Otelin modemi de hacklendi. İnternete girmeye çalışanlar nükleer karşıtı yazılarla karşılaştı. Nükleer santraller zirvesi Enerji Bakanlığı tarafından destekleniyordu. Şişli'deki Cevahir Otelinde açılışı yapılan zirvede Greenpeace Akdeniz eylemleri peş peşe geldi. Greenpeace aktivistleri zirvenin başladığı saatlerde otel binasına 28 metrekarelik bir pankart açtı. Otelin girişinde de nükleer karşıtı pankartlar yerleştirdi. Konferans salonunda bulunan Greenpeace üyeleri de katılımcılara dağıtılmak üzere hazırlanan bilgilendirme notlarını nükleere neden karşı olduklarını açıklayan broşürler de değiştirdi. Otelde ayrıca içinde nükleer santrallerle ilgili notlar bulunan kurabiyeler de dağıtıldı. Otelin internetine bağlanmaya çalışanlarsa nükleer pahalıya patlar, tarihin temiz tarafında mı, kirli ve tehlikeli tarafında mı yer alacaksın notuyla karşılaştı. Otelin güvenlik görevlileri Greenpeace üyelerini uzun süre engellemeye çalıştı ancak sonunda otele polis çağırmak zorunda kaldı. Polis eylemcilerden dokuzunu gözaltına aldı. Greenpeace Akdeniz kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı ise zirve konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi. Enerji Bakanı Tener Yıldız bizi Soma felaketine götüren hataları bugün nükleer santraller için yapıyor. Santrali kurması planlanan şirket Rosatown, yaptığı yatırımın masrafını ancak elektrik satışından kazanabileceği için karını arttırmak için güvenlik önlemlerinden kısabilir. Bu çok endişe verici. Nükleer endüstri dünyanın neresinde olursa olsun güvenilir bir endüstri değil ama Türkiye'deki durum... Daha da korkutucu. Güvenlik ve denetim konusunda hiçbir deneyimimiz yok. Dahası herhangi bir kaza olması durumunda sorumluluk Rusya'da olmayacak. Nasıl ateş düştüğü yeri yakıyorsa herhangi bir nükleer kazanın tüm ekonomik maliyetlerini de Türkiye halkı olarak biz göğüslemek zorunda kalacağız. Bu konferansın amacı Rosatom'la birlikte nükleer enerji için yatırım yapacak şirketlerin ilgisini arttırmak. Bu bir çeşit pazar yeri. Türkiye kamuoyu ise burada değil. Bu toplantının dışında Türkiye kamuoyunun %64'ünün nükleer enerjiye hayır dediğini tekrar hatırlatmanın zamanı diye konuştu Hilal Atıcı. Erzurum'un Olur ilçesine bağlı, Oltuçay üzerinde yapımı devam eden Ayvalı Barajı HES inşaatı nedeniyle önceleri yemyeşil doğaya sahip Çukurbağlar Mahallesi çöle döndü. Doğan Haber Ajansı'ndan Kadir Sabuncuoğlu'nun haberine göre deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte Karadeniz iklimi özellikleri taşıyan ve narinciye ile pamuk dışında tüm meyve sebzenin organik olarak yetiştirildiği orman ağzı çatak su ile taşlı köyleri arazilerinin çok düşük fiyatla kamulaştırılmasına yöresi sakinleri tepki gösterdi. Sözleşme bedeli 201 milyon TL olan ve bu yılın sonuna kadar tamamlanacak Ayvalı Barajı ve HES'in Çevrenin doğal yapısının bozulduğunu belirten çevreciler bu durumu eleştirdi. Erzurum'a 150 kilometre uzaklıktaki Olur ilçesine bağlı Taşlıköy, Orman Ağzı ve Çataksu köyünde yapılan Ayvalı barajı köylüleri sıkıntıya düşürdü. Kamulaştırma baraj ve yol inşaat çalışmalarında sorunla karşılaşan köylüler hak edilen kamulaştırma bedelinin ödenmemesine de tepki gösterdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından. Kafkas arı ırkının gen koruma alanı ilan edildiği Türkiye'nin UNESCO tarafından belirlenen ilk ve tek biosfer rezerv alanını Çoruh Vadisi'nde olan Çukurbağalar Mahallesi'nde neredeyse yeşil alan kalmadı. Bölge halkı ise bu konuda tepkili bölgeden çıkmak istemeyen vatandaşlar organik sebze ve meyveciliğin yapıldığı yeşil ayvalı yöresi 3 yıl içinde tanınmaz hale getirildi. Çevre katliamı yapılan yörede mağduriyetimizin acilen giderilmesini bekliyoruz. Bütün umudumuz üst mahkemelere kaldı diye konuştu. Öte yandan Rize'de İkizdere'ye bağlı Şimşirli köyünde yapılmak istenen HES'lere karşı mücadele eden köylülere ise jandarma saldırdı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre HES yapımı için dinamit patlatılmasına karşı çıkan köylülere Müdahale eden jandarmalar 8 kişi yaraladı, 8 kişiyi de gözaltına aldı. Köylülerin avukatı Yakup Okumuşoğlu Twitter'dan şu bilgileri aktardı. Jandarmanın saldırısı sonrasında pek çok kadında kırıklar oluşmuş, 70-80 yaşındaki ninelerimiz hastanelik olmuş. İkizdere ayakta, İkizdere'de o HES'i yapmak isteyen de bir İkizdereli üstelik. Bakanın 10 megawatt altı HES yapmayacağı sözü bu HES nedeniyle söylenmişti. Seçimlerden önce başbakanın talimatı ile duran HES, Seçimlerden bir hafta sonra tam gaz çalışmaya başlamıştı diye konuştu. Dereler'in kardeşliği platformu sözcüsü Ömer Şansa Twitter'dan paylaştığı bilgilerde şöyle demiş: Rize Şimşirli'de jandarma hese karşı çıkan yaşlı kadınları köylüleri çob ve sopalarla dövdü. Kafası, gözü yaralı, kolu kırılan köylüler var. İkizdere Şimşirli'de hes karşıtı köylüleri kafa göz kırarcasına döven jandarma ekipleri. 6 kişiyi de dövülmedikleri için gözaltına aldı. İkizdere, Şimşirli, HES'e direnen köylülerden jandarmanın dövdüğü 25 kişiden 7'si İkizdere'de tedavi edilirken 18'i ise Rize'ye sevk edildi. Başı gözü yaralı Şimşirli köylüleri hala HES şantiyesinde nöbet tutuyor. Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşımız bugün en utandığı haberi yaptığını söylüyor. İkizdere, Şimşirli'deki HES çatışmasında jandarmanın dövdüğü köylülerden bazıları Polis karakoluna giderek jandarmadan şikayetçi oldu. İkizdere'de HES'e karşı çıktığı için jandarma dayağı yiyen başı kolu kırılan yaşlı genç köylülerin bugüne kadarki tek eylemi HES karşıtlığı diyor Ömer Şan. Şiddetsiz yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.